Ahkaf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hâmin Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri başka değil, ancak Hakk'ın ikamesine sebep olarak ve muayyen bir vade için yarattık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 Kendisine kıyamete kadar cevap vermeyecek kişiye, nesneye tapmakta olan kimseden daha sapık kimdir? Halbuki bunlar onların tapmalarından da habersizdirler. İnsanlar mahşerde bir araya toplatıldıkları zaman bunlar onların düşmanları olurlar. Onların taptıklarını inkar ile küfredici nesneler olurlar. Karşılarında açık açık ayetlerimiz okunduğu vakit içlerinde o küfredenler, kendilerine o hak gelince bu apeşikâr bir büyüdür dediler. Yahut onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben bil farz uydurdumsa, o halde siz Allah'tan bana gelecek azabı salmaya hiçbir vecih ile güç yetiremezsiniz. O. Sizin ona dair ne taşkınlıklar yapıp durduğunuzu çok iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O küfürden rücu ile iman edenleri çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. De ki ben peygamberlerden ilk defa gelmiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben bana vahyolunmakta bulunanlardan başkasına uymuyorum. Ben Allah'ın azabıyla apaçık korkutandan başkası da değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş olup da siz buna rağmen onu imkâr ile küfür ediyorsanız ve İsrail oğullarından bir şahitte onun benzerini istinaden Buna şahitlik etmiş, iman etmiş olduğu halde siz iman etmeyi kibirinize yediremiyorsanız zulmetmiş olmaz mısınız? Şüphe yok ki Allah, o zalimler güruhunu muvaffak etmez. O kafirler iman edenler hakkında dediler ki, eğer iman bir hayır olsaydı bizden evvel ona koşmazlardı, bunu söyleyenler onunla hidayeti kabul etmedikleri de bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Ondan evvel de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. İşte bu da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere bir müjde olmak üzere Arapça bir dille gönderilen ve Tevrat'ı tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra bütün hareketlerinde doğrulu iltizam edenlere evet onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar cennetin yaranıdırlar. İşlemekte oldukları iyi amel ve hareketlerine mükafat olmak üzere orada ebedi kalıcıdırlar onlar. ''Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı, onu zahmetle de doğurdu. Onun bu taşınması ise sütten kesilmesi müddeti otuz aydır. Nihayet o, yiğitlik çağına erdiği, hele kırkıncı yılına ulaşıp da tam kemaline vardığı zaman şöyle demiştir.'' Ey Rabbim, gerek beni, gerek ana ve babamı nimetlendirdiğine şükretmemi, senin razı olacağın iyi amel ve harekette bulunmamı bana ilham et. Zürriyetim hakkında da benim için salah nasip et. Şüphesiz ben sana döndüm. Şüphesiz ben sana teslim olanlardanım. İşte bunlar ki, Cennet yaranı içindedirler. İşlediklerinin en güzellerini kabul edeceğimiz, günahlarından geçeceğimiz kimselerdir. Bu, onların vaat oluna geldikleri doğru bir söz vermedir. Ana ve babasına, of size, benden evvel nice nice nesiller gelip geçtiği halde beni tekrar dirilip kabrimden çıkarılacağımla mı tehdit ediyorsunuz diyen adam yok mu? Anası, babası Allah'a yalvarırlar. Ona yazık sana, iman et. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır derler. O ise bu dediğiniz evvelkilerin masallarından başkası değildir der. İşte o ve benzerleri cinden ve insandan Kendilerinden evvel gelip geçen ümmetler arasında üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Çünkü bunlar husurana uğramış olanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri, mertebeleri vardır. Bu da kendilerine hiçbir haksızlık edilmeyerek amellerinin karşılığını onlara tamamen ödemek içindir. Kafirlere... Ateşin karşısına getirilerek gösterileceği gün denilir ki, siz bütün zevklerinizi dünya hayatınız içinde yaşayıp bitirdiniz. Bunlarla sefa sürdünüz işte. Yeryüzünde haksız yere kibirlenmekte ve fıskı fucura sapmakta olmanıza mukabil bugün horluk azabıyla cezalandırılacaksınız.'' Adın biraderini ki ondan evvelde, ondan sonra da inzar edici peygamberler gelip geçmişti. Hatırla, hani o Ahkaf'daki kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Hakikat ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum diye tehdit etmişti. Dediler ki, sen bize, bizi ilahlarımıza tapmaktan döndürmen için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğun şeyi eğer iddanda doğru doğru söyleyenlerdensen getir bize. Hud dedi, bunun ilmi ancak Allah nezdindendir. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bilmezler güruhu olarak görmekteyim. Artık vaktaki onu vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi. Dediler ki, bu bize yağmur verici bir buluttur. Hud, hayır dedi. Bu çak çabuk gelmesini istediğiniz şeydir. Rüzgardır ki, onda elen verici bir azap vardır. O, Rabbinin emriyle her şeyi helak edecektir. İşte onlar... O hale geldiler ki... Meskenlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte... Günahkarlar güruhunu... Biz böyle cezalandırırız. Ant ki... Size bile vermediğimiz imkanlardan... Cihetlerden... Biz onlara... Nice kudret vermiştik. Onlara kulaklar... Gözler... Gönüller de vermiştik. Fakat... Ne kulakları... Ne gözleri... Ne gönülleri onlara hiçbir şeyle fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Nihayet istihza ede geldikleri şey çepeçevre kendilerini kuşatı verdi. And ki biz kendi çevrenizdeki memleketleri helak ettik. Ayetleri belki onlar küfürden imana dönerler diye tekrar tekrar açıkladık o vakit. Allah'ı bırakıp da güya ona yakınlığa vesile edindikleri düzme ilahlar onların azabını savmaya yardım etmeli değil miydi? Bir akiz. Bunlar kendilerinden ayrılıp kayboldular. Bu onların yalanlarıdır. Uydurma oldukları şeydir. ''Yâd o zamanı ki, cinlerden bir taifeyi Kur'an dinlemeleri için sana doğru çevirmiştik. İşte bunlar, onun huzuruna gelince birbirine susun, dinleyin.'' demişler. Okunması bitirilince de, kendilerini azab ile korkutmaya memur olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Dediler ki, ''Ey kavmimiz!'' Şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin, ona iman edin ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını yarlıkasın ve sizi çok verici bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse o, yeryüzünde. Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Hala şu hakikatı bilmediler mi ki gökleri, yeri yaratmış. Onları yaratmaktan yorulmamış olan Allah. Ölüleri de diriltmeye kadirdir. Evet o her şeye elbette kadirdir. O kafirler ateşin karşısına getirilerek gösterileceği gün kendilerine denilecek ki bu azap gerçek değil mi imiş? Onlar evet. Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir dediler, diyecekler Allah da küfrede geldiğinize mukabil tadın azabı dedi diyecek. O halde Habibim, peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onların azabı için acele etme. Onlar tehdit edilmekte oldukları azabı görecekleri gün sanki kendileri dünyada Gündüzün bir saatinden başka durmamış gibi olacaklardır. Bu yeter bir tebliğdir, öyle ya. Fasıklar güruhundan başkası helak edilir mi? Asla.